Elhamdülillahi rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala seyyidil mursalin Nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Amma ba'd Bu gün on sekizinci ders iman dersine devam ediyoruz Sebepleri e, imanı artan sebepler bölümündeyiz 1. sebep ilim talabı, 2. sebep Allahu Teala'yı hakkıyla bilmek. 3. sebep Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem ittiba etmek, uymak, sünnetini yaşamak. Bu bu sebep, bu sebebi biraz açolayacağız inşallah. Şimdi bakacağız bu sebepte Nefsel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyaz Nefsel Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itibar edeceğiz. Bu da imanımızı nasıl artar? Evet, 3. bölümü okuyalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e örnek olmak, yoluna uymak, küçük büyük her şeyde izinden gitmek, sünnetine sımsıkı sarılmak, siiretini incelemek, üzerinde düşünmek, yüksek ahlakını, üstün vasıflarını, değerli hasletlerini ve övülen kişiliğini öğrenmek Çünkü onun siiretini ve niteliklerini araştırıp inceleyen kişi kendisi için pek çok iyiliği ve güzelliği kazanmış olur ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e olan sevgisi ve inancı artar. Bu sevgi onu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in izinden gitmeye ve sünnetiyle amel etmeye sevk eder. Evet. Şimdi bu meselenin başı nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e uymayın ölçüsü nedir? Nereden kaynağlanıyor? Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adı üzerinde. Resul dedik elçidir. Nebi dedik haber getirendir. Şimdi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hem nebidir hem Resuldur. Hem Risale taşıyor hem haber getirendir. Hem de nebilerin, Resulların en faziletlisidir. Allah-u Teala bize bir ayette örnek veriyor. O ayet bizim için ölçüdür. Nedir o da? وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا Sizin için ey müminler Resulullah'ta sallallahu aleyhi ve sellem'de en güzel örnek var. En güzel örnek sizin için Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bu üçüncü madde ittiba ile ilgili bu nedir? Delildir. En güzel örnek nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir risaleyi bir mesajı Allah-u Teala'nın istediğini getirmiş onu yaşayarak bize anlatmış. Anlatabildim mi? Yaşayarak bize anlatmış. Biz de ne yapacağız? Bunu Resulullah'ın yaşadığı gibi yaşasak, anladığı gibi anlasak, imanımız da Resulullah'ın imanı gibi olması lazım. Bir kısım insanlar der nasıl imanımız Resulullah'ın imanı gibi olur? Olur. Olmaz diye bir şey yoktur. O da kul, sen de kul. Allah-u Teala onu seçkin seçmiş bizim içimizde şimdi hedef nedir hedef onun gibi olmaktır nasıl dedik Allah-u Teala'nın geçen derste bazı isim sifatları var kullardan müşterektir mesela rauf, rahim gafur, affedici rahmet edici bu Allah'ın sifatlarıdır ama kul da bunu taşıyabilir ben der merhametli olacağım Rabbil Alemin gibi Rabbil Alemin affı çok sever bağışlamayı ben de Rabbil Alemin gibi her çeşit bağışlayacağım, bene küfret bağışladım seni diyelim, malımı ye bağışladım seni, zulmetmene bağışladım seni bir böyle insan olsa ne olur insanlar bunu parmakla gösterir e sen hiç diyebilir misin ben Allah-u Teala gibi olarım, Allah-u Teala'nın sifatı nedir, kemaldir hiç kimse Allah-u Teala gibi olamaz ama biz, biz hedef Allah-u Teala'ya doğru gidiyoruz onu onun gibi olmayı çalışıyoruz ama o Halik biz kul Bize verildiği sınırda o sıfatı taşıyacağız. Bunun da bir zirvesi var. Kim o Gaffar Rahim olur? Allah Teala'nın kulluk zirvesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberler. Ondan sonra evliya Allah salih insanlar olur. Böyle gider. Basamak basamaktır. Sen de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme onun gibi olmaya, hedef onun gibi olmayadır. Resulullah'tan sonra kimdir? Sıddıklar, evliyaullah evliyaullahlardır. O zaman biz ne yapacağız? Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i önümüze örnek koyacağız. Onun gibi inanacağız, onun gibi anlayacağız, onun gibi yaşayacağız. Onun gibi yaşasak ne oluruz? Onun zümresinde oluruz. Onun grubunda oluruz. Onun olduğu yerde oluruz ahirette bu da nasıl olur onun gibi olmak şimdi örnek nedir niye Allah-u Teala bize dedi örnek örnek mesela asıl da örnek bir tabir caiz ise halk diliyle bir pas vermektir yani Allah-u Teala sana diyor sen bu ahlakta ol hem yol gösteriyor sana hem de bir tane zanlı gösteriyor sana örnek budur Yani Allah Teala bize merhametinden bize en güzel şekilde yolları gösteriyor. Her bütün çeşitle bizim elimizden tutuyor. Yeter ki yol apaçıktır. Sırat-ı mustakim nedir? Apaçıktır. Sırat-ı mustakimde ne var? Karanlık bir yer yoktur. Yoktur bir yerin lambası kapalı. Apaçıktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor hadis-i şerifte? Diyor, sizi apaçık bir alana bıraktım gecesi gündüz gibidir. Yani ne demek gecesi gündüz gibi diyemezsin kıyamet gününde mene o ben o alana gece girdim kusura bakma ya Rabbi ben göremedim. Hayır gecesi yoktur. Her zaman gündüzdür. Alana paçuktur. Mehfi bir şey yoktur. Ancak ancak Resulullah diyor bu yoldan kim kayar sapık olan kayar. Akli selim olan, fıtratına teslim olan bu yoldan kaymaz. Apaçık bir yoldur. Resulullah bu sırat-ı müstakîmdir. Bu sırat-ı müstakimi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolu gösteriyor bize. Kendisi önümüzde yürüyor, biz de onu sadece bakarak yürüyoruz. Yani sana bırakılmıyor sen kendi aklınla git bul Allahu Teala'nın yolunu. Yol çizilmiş. Örnek de var nasıl yürünür bu yolda o da var. Sadece sen bak uy. Bak o yola bak. Nasıl yürüyor öndeki adam? Onun adımlarını takip et. Şimdi bunu neye benzeriz biz bilir misin? Biraz şey gibi kaçıyor ama anlamak için sen bir mayın tarlasına girdin. Bu dünya bir mayın tarlasıdır. Her şey üzerine patlayacak. Sağa baktın günah. Kulağınla duydun günah. Ağzınla konuştun günah. Bir mayın tarlası. Hep şey senin üzerine patlar. Yani bütün adımı senin için hayatına mal olabilir. O zaman her adımını mayın tarlasında nasıl atarsın? Durarsın yerinde. Bilmüyü sünleri mi? O zaman araştıracaksın. Her adımını çok dikkatle, çok tereddütle. Yani diğer bir öne, dört geriye gidiyorum. Öyle bir tar tarladasın. Senin o tarlada teç başına tecrübesiz girsen ne olursun? Ölümün muhakkaktır. Yani bir mayının tarlasının ortasına koysalar seni, ölümün nedir? Muhakkaktır. Çünkü her yer mayındır. Hayat öyledir. Her yer mayındır. Senin zıddındadır. Nefis var. Anlatabildim mi? Bir de o nefsiyi oynatan ne var? Senin baş düşmanının en büyük düşmanın o da şeytandır. Seni görüyorsan onu görmüyorsun. Bu sefer ne olur? Bu mayın tarlasında kendini buldun. İnsan oğlu isteyerek mi geldi bu dünyaya? Hayır. Allah Teala getirmiş onu bu dünyaya. Getirmiş. Sen kendini istemeyerek bir mayın tarlasında bulsan sen muhakkak ölüme mahkumsun. Ama senin önünde bir uzman adam tam mayın tarlasında yürümeye uzmandır. Ödül almış. Hiç ondan gitmez böyle bir şey. Senin önünde yürüse ben nereye bastım sakın oraya bastı diyecek sana. Hiç iştihar etme şansın var mı? He? He? Hiç istihad etme şansın yoktur. Millimetre ayağını basarsın nereye? O adamın yerine. Çünkü hayat meselesidir, zan meselesidir, ölüm kalım meselesidir. İşte bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de bize aynen o uzmanlığı gösteriyor. Allah-u Teala bize göndermiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne için? Bize yol göstersin. Bu hayatta her şey bizim zıddımızadır. Çünkü imtihan tarlasıdır bu. Buraya gelmişiz imtihan. Allah-u Teala'nın mutlak rahmetinden, hikmetinden, mağfiretinden bize ne yapmış? Bu tarlada başımızı boş koymamış bu dünyada. Ne yapmış bize? Yol gösterini göstermiş. Şimdi arkadaşlar biz ne yapacağız? O uzmanın peşinde gideceğiz. Hiç iştihad etme şansımız var mı? Yoktur. Bir yerde iştihad şansımız var. Nasıl sen mayın tarlasında giderken o adamın ayağının izlerini izliyorsun, ne de iştahat etme şansın var izlerçen, çok dikkatli o adamın aynen bastığı yere bastıracaksın, burada iştahat ediyorsun. E Resulullah'a ittibat edene de iştahat edeceksin, bastığın Resulullah'ın peşinde gittiğin, sana gösterdiğin amelini aynen seni yapmaya çaba göstereceksin. Çaba gösterdik ne olur? kurtuluş yolu var. Nasıl mayın tarlasından insanoğlu kurtarır? O uzmanın peşine düşse, sırat-ı müstakimde geldin, bitmiyor. Sırat-ı müstakimde yürümek için Resulullah'ın bütün yaptığını aynen seni yapacaksın. Ne eksik yapacaksın, ne fazla yapacaksın. Eksik yapsan bazı eksikler var. Yanlış kabul etmez. Hayatına mal olur. Bazı eksikler var. Sen o uzmanın peşinde gidersin ama o uzmanla beraber olamazsın. Sen cennete de girersin ama Resulullah'la beraber olamazsın. Bazı hafif meseleleri amelleri terk etsen. Cennete girsen bile Resulullah da olamazsın. Ama tam matemat uysan o uzmanı ne olursun? O uzmanla beraber olursun. O Resul'dan beraber olursun sallallahu aleyhi ve sellem. O da neresidir dedik? Firdawsı aleyh. Bak bu Firdaws aleyh'in biz her derste üzerinde durmamız lazım. Neden himmetimizi yüksek tutmamız lazım? Kapının cennetin kıyısında, köşesinde, kapının girişinde bize bir yer ayırma ya Rabbi. Öyle ayır bize ya Rabbi öyle demememiz lazım. Her zaman Resulullah diyor müminin himmeti yüksektir. Her zaman biz neyi talep edeceğiz? Firdawsı aleyh. En güzel cennetin yerini Her zaman biz hedefimiz yüksek tutmamız lazım. Allah himmet sahibine niyetine göre verir. Senin niyetin oysa Allah sana o ameli de nasip eder. Ama bana bu yeter. Sen istemiyorsan, sen bir yerde çalışıyorsun, patron sana maaş veriyor, diyorsun bana 100 lira yeter. Ya o 150 yapayım, 100 lira yeter bana. Sen boş ver. Kimse gelir sana zordan bir şey yapar mı? Yapmaz. Sen isteyeceksin ki Allah-u Teala versin. O zaman ne yapacağız biz? Himmetimizi çok yüksek tutup Firdaus-u Aleyhi isteyeceğiz. Firdaus-u Aleyhi islemek için Resulullah'a ne yapacağız? Uyacağız. Nereden ilhamını aldık dedik? Ayet-i Kerime'den. En güzel örnek size nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ona uyacağız. Ona uymanın da yolları var. Şimdi bu, burada ne diyor? El-iqtida'u bin-Nabi sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. İqtida' nedir? İqtida' uymak. Takip etmek. Evet. İqtida' takip etmek daha güzeldir. Takip edeceksin. Resulullah ne yapmışsa onu yapacaksın. E biz biliyoruz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni ittibay eden ictidad edin uyun diyor ki mesela izlemek Evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynen dediğimiz gibi nasıl izliyoruz Osman'ı izlemek lazım izini izlemek lazım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor hadiste Sallu kama raaytumuni usalli Beni gördüğünüz gibi namazınızı kılın Şöyle bir rivayette diyor Haccu Ha nasıl duru hadis şu anda aklıma gelmedi. Yani beni gördüğünüz gibi Hac, hacci yapın. Ha staffır. Hudu <gülüyor> anni menasikukum. Hudu <gülüyor> anni menasikukum. Nusuk nusuk nedir? Hacın Hac hac ibadetlerini burada bunu yaparsın farizetlerini ibadetlerini eee şeylerini benden alın diyor. Nasıl alalım senden? İşte Resulullah hac yapıyor. Ben ne yaparsam onu yap. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında bir sürü ne var? Ayetler var. Ayet-i kerimeler gelmiş. O ayetler neyi şey yapıyor ifade ediyor? O ayetler ittibai itaati aynen kapıya çıkandır. Dedik iktida nedir? İzinde gitmektir. İttiba nedir? Ona uymaktır. Yani aynen kapıya çıkıyoruz ama bu zenginliktir. Bütün yerden sen kendini sıkıştırıp bir tane bir bir bir insanı isleyeceksin. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'di. Bizim dinimizin kaynağı nedir dedik? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şimdi kitabı bize kim getirdi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an kime indi Resulullah? Resulullah, Resulullah Kur'an'ı bize kim tebliğ etti? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Eyidir. Allahu Teala ne dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Dedi Kur'an'ı sana indirdik. Hatta bunlara müminlere okuyacaksın. Ayette geçtik içip. Ya Resulullah'ın görevi nedir? Kur'an-ı Kerim'i bizi açıklayacak. Tabir caiz ise ilk Kur'an'ı tefsir eden kimdir? Resulullah'tır. Müfessirlerin imamı kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O zaman gizli bir şey kaldı mı bizim için? Kalmadı. Kur'an Allah-u Teala diyor Arap dilinde indirdim hatta anlayacaksınız. Yok diyeceksiniz bizim dilde inmedi. Biz bilmiyoruz bunu. Müşriklere diyor. Zaten Kur'an Arapca inmiş. Ne var? Açık yoktur. Kur'an'da muğlak bir, muphem bir şey yoktur. Arapça inmiş, hep bütün Arap Kur'an'ı anlar. Ama ne var? Kur'an'da bazı meseleler var açıklanması lazım. Çünkü Kur'an bütün detaylara girmemiş. Ana çizgileriyle vermiş. E kim detaylara açıklıyor bizim için? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Mesela Resul Kur'an'da diyor 5 vakit namaz kılın. Kim açıklıyor bunu bizim için? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beş vakit nedir? Kur'an'da bize diyor e, sabah namazı mesela kılın. Sabah namazı kaç rük'attır? Kur'an'da yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Vesaire meseleler var. Mesela hırsızın elini kessin. Kur'an'da diyor. E Resulullah açıklamazsa ne yaparız? Tutup hırsızın elini bu divinden keseriz. Yan yarıdan keseriz. Yan parmaklarını keseriz. Bunlar hepsi el kesmeye geliyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Sınırlı biliyor. Bileğinden kessin diyor. O zaman bir tane parmaklarını kesse muhalefet ediyor. Bileğinden yukarıda bilekten kesse, şeyden kesse, kolunu kesse muhalefet eder. Onun için Resulullah ne yapmış? Sünneti açığla şey sünnetiyle ne yapmış Kur'an'a açığlamış. O zaman bütün kaynak nedir? Resulullah'tan bize geliyor. Resulullah şeriatttir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeriatttir. Şeriatı getiren İmam'dır. Onu bize anlatan İmam'dır. O zaman Resulullah'a uymak nedir? En esas meseledir. Resulullah yol yo, Resulullah'ın yoluyla biz ne yaparız? Cennete gireriz. Şimdi bunları biz niye anlatıyoruz arkadaşlar? Bunları anlatıyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Nasıl uyalım? Hatta bizim imanımız ne olsun? Artsın. Çünkü biz iman meselesindeyiz. Biz Resulullah ittiba'ı vaciptir değil, onu bahsetmiyoruz. Onu etmemiz çok zavuklu bir ders olur. En zavuklu derslerden birisi Resulullah'a ittiba etmenin nasıllığıdır, delilleridir. Çok tatlı bir dersdir. Ama biz buları da fazla şey yapamayız. Çünkü bizim dersimiz nedir? Bu ittiba, bu sevciyi Bu uyumak nasıl imanımızı arttırır? Çünkü biz ne ne peşindeyiz? İmanımız artsın. Sebeplerini sayıyoruz. Ondan dolayı Allah Sübhanu ve Teala ne diyor? Ya eyühellezine amenu ati'u'llaha ve ati'ur rasuleh. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, ve Resul'e itaat edin. Ve ulul emrüm minkum. Ulul emre de. Ulul emir nedir dedik? emir sahipleri ucimdir o, o da alimlerdir fa in tanaza'tum fi shay'in bi shay'in ikhtilafettiniz farudduhu ila llahi v-r-rasul. Allah ve resul'a çevirin. Ona döndürün. Onların hükümlerine dedi. İn kuntum tu'minun billahi v-l-yevmil ahire. Eğer Allah'a inanıyorsanız ve ahiret gününe inanıyorsanız Niye ahiret gününü burada şey Allah'a in, Allah inanan zaten ahirete inanır ama bu vurgu burada nedir dedik? Hatırlatmaktır ahiret gününde ne var? Hesap var. Filafa düşseniz. Sora ne diyor? Dalika ahsanu haye dalika hayrun ve ahsanu tevil. En güzel ayetleri anlamak en güzel yol nedir burada? Resulullah'a ve şeye dönmemiz lazım. Amoneyle dönmemiz lazım. Ulul emrle alimlerle dönmemiz lazım. İnşallah bununla özel bir ders yapacağız bu konuda. Nasıl alimler şarttır kitap sünneti anlamakta. Bu ayet çok eee esastır, ölçüdür bu meselede. <gülüyor> Diğer ayete ne diyor? Fe fela wa rabbika la yu'minun hatta yuhakimuk fima şicra beynehum. Beyinhum. İman etmezler, hatta seni aralarında bir hilafı sıksa hakem kursular. Yani senin hükmüne dönsüler. Diğer ayette ne diyor? من يتع الله من يتع رسول فقد اتع الله Kim? Rasul'a itaat etti, Allah'a itaat etmiş olabilir. Birçok ayet var, neyle ilgilidir? İtaatle ilgilidir. Bir ayette diyor "Oman yuti Allah ve Resul'e fa ulayka ma'al lazina en'ama Allah aleyhim." Kim Allah ve Resul'üne itaat etse, onlar kimindendir. Onlara Allah nimet-i ihsanı ikram etti, kimiyle etti. Kimindendi onların yerleri kıyamet günde muannabiyin peygamberlerle ve sıddiqin ve şuhada ve salihin ve hasuna ulayka rafiqa. Bunlar nedir? bayetler hepsine edaletir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ittiba uymak itaat etmek var onun sözüne. Bir sürü delil var bununla ilgili. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim dinimizin neydir? Kaynağıdır. Ona uysak hiç ek fazla eksik koymadan dedik ki tam izinde gideceğiz. Yoksa hayatımıza mal olur. Eksik yapsak Yen hayatımıza mal olur, yen onuyla olamayız. Kıyamatta, cennette. Fazla yapsak, Allah kulusun ateşe gideriz. Çünkü fazla eksik gibidir. İstihat yoktur. İstihat bu kapıda kapalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş de çürüş at kıl çürüş at kılacaksın. At tuzü kere de subhanallah, tuzü kere diyeceksin. Ekmek bırakmayacaksın. Tam cennete, firdosta Resulullah'ın yanında olmak istiyorsan onun dediğine uyacaksın. Zaten o da bize yeter elhamdülillah. Ona uyacağız. Şimdi ittiba yaptın bu ikti, iktida. Resulullah'a uymanın izinde anladık bunu. Resulullah'ın peşine gidiyoruz. Bir de ne kaldı? İttibau hadihi. Onun hediy, hedinedir yolu. Onun bir yolu var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O yoldan gideceğiz. Tabi yolu sırat-ı müstakim yoludur. Ama bu yolda ne yapmışsa incelik ona uyacağız. Şimdi bir hedi var, bir sünnet var. Anlatabildim mi? Sünnet hedi ceneldir. Sünnet Özeldir. Resulullah'ın ana cizgisi bir yolu var. O nedir? Hediye Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de sünneti var. Hediye içinde özel uyacağız olarak. Onu da itibar almamız lazım. Bir genel Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bütün hayatındaki meseleler ne yapacağız? Uyacağız. Pe peşinde gideceğiz. Nasıl namaz kılmış... Nasıl yemeymiş, nasıl kaharmış, nasıl uyurmuş, Ülürçen neyi okurmuş? Bu ana çizgisiyle Cenel. Bunları hepsini bileceğiz, uyacağız. Yani arkadaşlar, Firdos'a gitmek de böyle kolay değil. Çok değil. Biz dediğin 25-30 sene çalışacağız ama ebedi bir hayata kazanacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün günahları affedilmişti. Onun yanında onun yanında tedbir elden bırakıyor muydu? Bırakmıyordu. Gece gündüz ne yapıyordu? İbadet ediyordu. E biz de bu 25-30 sene hayatımızda gece gündüz ibadete kilitleneceğiz. O değil her şeyi elden bırakacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 tane cenz geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem halini ahvalini öğrendiler. Ne, ne, nasıl geceler kakıyor na, gece namazına nasıl oruç tutuyorlar E nasıl dünyadan alı vermiş kendisini ibadet ediyor? Dediler biri dedi ben hiç evlenmem. O birisine dedi ben oruç tutarım hiç orucumu bozmam. Hayat boyu oruç tutarım. O birisi de dedi, dedi geceleri hep namaz kılarım. Resulullah'a haber geldi. Evlenmem. evlenmem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e haber geldi. Resulullah dedi duydum bazı insanlar öyle diyor. Tabii bu da davet metodudur. Cami'de oturmuş Resulullah, "Ey filan sen böyle demişsin, bu yanlıştır." Ne olur? Adam utanır, mahcup olur. He? Şehayseti kırılır toplum içinde. Ama ne diyor Resulullah? Baziler öyle demiş. Bazdan duyurum, bazlar öyle diyor. Bu bir davet metodudur. Biz de davetçiler hatayı bilintirirken insanların üzerine değemememiz lazım. Bu Resulullah'tan faydalandığımız Resulullah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem davetçilerin neidir? İmamıdır. Biz ona öne gelmemiz lazım. İşte demiş bazıları öyle demiş ama ben evleniyorum oruç tutuyorum tutmuyorum, yemek yiyorum namaz da kılıyorum geceye de kalkıyorum yatıyorum da. Kim benim sünnetimden üst çevirse o benden değil. Resulullah'ın sünnetine biz uyacağız. Resulullah'ın sünnetine Bazı insan gelmiş diyor, ben Allah-u Teala için kendimi vakfettim davete. Kusura bakma, bizde böyle bir şey yoktur. Bir tane diyor, ben Allah-u Teala için gece gündüz orucularım. Biz deriz kusura bakma, bu bizde yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, en baba yiğit isterse orucu olsun, Davud aleyhisselamın orucu gibi olsun. Bir gün olur, bir gün olmaz. Ama her gün olmak, bu bir Musulman Resulullah'ın yolundan ayrılmaktır. Bir tane diyor ben Allah-u Teala hiç vakfettim, bekar kalacağım, davaya vereceğim kendimi. Hayır bu da olmaz. Bu da yanlıştır. Bunu da hiçbir aklı selim bugüne kadar yapmamış ve yapmaz da. Bazı insanlar bizim meselen Said Nevrusi hakkında söylüyorlar evlenmemiş diyorlar. Meselen Said Nevrusi niye evlenmemiş bir baksak hayatına Adam bir kaç sefer teşebbüs etmiş evlenme ama kısmet olmamış. Hep gözün atmış ilimde, yani savaşlara katılmış. Ondan sonra hali belli, hayat boyu sürgünde, mahpusunda geçmiş. Yani o elinde bir kitap var mı desin, "Çim evlenmeyin. Eee hayatınızı vakfedin." Eğer onu biz alim, yani onun etba alim kabul ediyorsanız o zaman eğer böyle bir şey demişse O ona ihanettir çünkü o alim adam böyle söylemez. İslam tarihinde yoktur bir tane kendisini vakfetsin evlenmesin. Öyle bir şey yoktur. Ama olmuş. Çok büyük alimler de olmuş evlenmemişler ama dememişler evlenmeyin vakf ediyoruz biz kendimizi. Oların zamanları şartları öyle uygun görmüş. Mesela İbn Teymiyye Allah rahmet eylesin bekar gitti. 63 sene yaşadı hemen hemen. Bekar gitti. Ama İbn-i Teymiye demedi ben evlenmeyin. Ben kendimi vakfetmişim. İçi seferde teşebbüs etti evlenmeye kısmet olmadı. Ama ne yaptı adam? Gece gündüz davetle meşgul olduğu için hep mahpusta sürgünde zaman olmadı. Kısmeti olmadı. Çok var böyle alimler. Birkaç tane var bizim tarihte. Onun için asas nedir? Bizim sünnetimizden üst çeviren Resulullah diyor benden değil bir tane diyor ben geze gündüz orucu olacağım değil ben hep geze namazı kakacağım gezenin boyu boyunda namaz kılacağım hayır bu da yanlıştır ben çalışmayacağım bu da yanlıştır ben ibadete vereceğim kendimi millet mene sadaka versin bu da yanlıştır ama hakiki müminlerin imamı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne tutmuştur ortadan denceli Hem yatıyorum hem namaz kılıyorum. Bizim gibi de değil. Yatsı namazından sonra başımızı çalıp yatıyoruz sabaha kadar. O da yanlıştır. Bizim maalesef en hüsnü zan bastırdığımız bizim kardeşler, bizim müminler, bizim müslümanlar Türkiye'de mesela ne yapıyorlar? Yatsı namazında bile camide kılanlar ne yapıyor? Namazı paketleyip wutru ile beraber gönderilir. He? Ondan sonra geliyürler evde laklak lak, televizyon eee diziler ondan sonra uyuyuyoruz. E bu da yanlıştır. Resulullah'ın sünnetini uygulayacaksın. Camide farzı kılacaksın, dönüp evinde sünneti kılacaksın. Yani en azından evde de sünnetini kıl, tesfiini de çek. Ondan sonra gel wutru uyumadan önce yap. en azından yani gece kalkamıyorsan gece namazına Uyumadan önce sen kaçta uyursun? 12'de. Sen yası kaçta kaldın? 7'de, 6'da, 9'da, 10'da. Ama yatmadan önce gel Allah ne kısmet vermişse sana gücün var ise kıl. Hazret Ebubekir gibi gecenin öncesinde, yatmadan önce gece namazının sünnetinden kıl götürünü kıl yat. Yerde hiçbir şey yapmıyorsan 3 rük'at vitrünü kıl yat. En bereketlisidir. Yani ortadan bulmak çok güzel bir şeydir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her şeyin hakkını vermiş eline. Resulullah et de yemiş. Eti de severmiş. Etin de en güzel yerini severmiş. Kuzunun kolunu severmiş. Kuzunun kolu en tatlı yeridir. Ondan dolayı Yahudi kadın ne yaptı? Resulullah biliyor kuzunun kolunu sever. Oraya zehir koydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Getirdi Resulullah'a dedi ya Resulullah'a menden sana ikram. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem savaştan gelmiştir. Oturdular bir duvarın gölgesinde eee o şeyde balın getirdi, pişirmiş, güzel eee bir sahabe hemen Resulullah biraz aldı ağzına. O sahabe bir sefer yedi, üç üç tanesi yedi orada. Resulullah ağzını aldı, bıraktı onu. Dedi bırakın. Nedir yarasına? Dedi Et bana haber verdi zehirliyim dedi. Bu da Resulullah'ın nübüvvetindendir. Hı? O sahabeler bir anında öldü. Anlatabildim. Maksat nedir? Resulullah et de severdir yerdir ama hayati eti kurulmamıştı. Bizler yaşıyoruz. Çalışıyoruz. Et alalım, et yiyelim. Hayır öyle değil. Ben et yemesem de olur, yesem de olur ama Allah vermişse men eğerim. Her şeyi dengeli bulmamız lazım. Her şeyi dengeli yapmamız lazım. Allah vermişse beni araba da alırım, güzel evde de otururum ama ne ifrat, ne tefrit, ne israfa kaçarım, ne cimri. Orta yol. Orta yol nedir? Ehli sünnetin yoludur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yoludur. Hasan, Allah sana çok mal vermiş ama sen zühd babından cimrilik değil yapsan Bu güzel bir şeydir. Ama her şey iç benim gibi yapsın yanlıştır. Anladın mı? Evet arkadaşlar. Şimdi sünnet dediği hadinedir. Resulullah'ın yoluna uymamız lazım. Ana çizgi de Resulullah'ın yoluna uymamız lazım. Sen bir ameli yapıyorsan, Resulullah'ın yoluna uyuyorsan ne yap ne hissedersin? Allah'ın en güzel örneğini, gönderdiği örneği taklit ediyorsun. O sırat-ı müstakimin önünde imam olarak gidiyor. Seni bu yolda cennete götürüyor. Eğer tam matamat uyursan seni bu cennetin de zirvetine götürüyor. Şimdi sen öyle bir insan olsan, öyle bir kul olsan ne hissedersin? İmanın nerededir? Zirvededir. İmanın artıyor. Eğer uyumasan ne olur? Hissetirsin sen. Jeride kalmışsın. İmanın ne olur? Zayıf olur. Bir de imanın zayıf olsa etrafını kim sarar? Düşman. Bizim düşmanımız kimdir? Gizli. Biz görmüyoruz onu. O bizi görüyor. Planlı kuruyor. Kimdir? Şeytan. Eyidir. Mümin adam niye gidemiyor? Çünkü Allah vermiş bize bir silah ki o bizi görmüyor. Çok güçlü bir meseledir. Düşmanın seni görmüyor. Nasıl savaş yaparsın onunla? Ama o seni görüyor. Ama Allah Teala bir böyle silah vermiş bize ki biz onu yaptığımızda düşman bize artık ulaşamıyor. Yani nasıl bazen hayali filmlerde gösterir at atrafına böyle bir camdan bir şey sarınıyor. Gelip giremiyorsun içine. Yani sen bir na na nauz billahi mineş şeytanir <gülüyor> recim de bütün kalbinden senin etrafına bir camdan bir şey örnüyor. Şeytan gelemiyor. Şeytan sana dokunamıyor. Ayetel Kürsi oku, şeytan sana dokunamaz. İşte dedi ka bu hurayra'nın şeytanın vasiyeti. Abuhureyra'ya Resulullah ne dedi? Dedi doğru diyor ama kendisi yalancıdır. Anladın mı? Ondan dolayı Biz Resulullah'a uydukça imanımız ne yapar? Zirvete uğrar. Bir daha bir daha ne var? Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dedik ana cizgisinde bir de sünnetine uymak. Fî kulli sagîretin ve kebîrâ Bütün küçük büyük sünnetine uymak lazım. Dememek, ayırt etmemek Resulullah'ın sünnetinde küçük büyük mesele. Sünnet sünnettir. Ha, bazı sünnetlerin terçi küfürdür. Bazı sünnetlerin terçi böyük günahtır. Bazı sünnetlerin terçi terç tercih etsen hiçbir vabal almazsın ama yapsan böyük eziri alırsın. Terç etsen ne olursun? Böyük eziri almaktan mahrum kalırsın. Sünnet derece derecedir. Bir perentez açalım burada. Bizim e, toplumda yanlış anlaşılan bir şey var. Sünnet farzı nedir? Tersidir, zıddıdır. Yani bir şey farz ise bunu yapmasan wabalı var. Sünnet yapsan olur, yapmasan olur. Hayır öyle değil. Bu genel olarak ama Resulullah'ın sünneti dedik, bunun da datayı var. Bazı yerden Resulullah'ın sünneti farz oluyor, bazı yerden benim dediğim gibi e, taksim oluyor, üçe bölünüyor. Anladabildin mi? Bunu bilmemiz lazım. Biz Bir mumin, hakiki mumin Resulullah'ı kendisine iman örnek almışsa, imam almışsa ne yapacak? Bütün Resulullah'ın izinde gidecek. Neden? Çünkü gitmese hayatına mal olur. Ebedi hayatına mal olur. Allah kulüsün bizim canımız, bak bedenimiz taşıyamaz Allah-u Teala'nın o çetin azabını, o şedid neyini ataşını taşıyamaz. Hele mümin insan hiç taşıyamaz. Ondan dolayı siz demeyin biz tamam imanlınız. Elhamdülillah. Ataşa cisgte bile çıkarız. Ya çıkmasan garantimiz mi var? Yoktur. Ama biz her zaman himmetimiz dedik ne olması lazım? Yüksek olması lazım. Dayanamazsın sen o ataşa. Allah kurusun. Ataşın en hafifi ayağının altından beynin kaynar. 70 kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor dünya taşı 70 kere hafifletilmiş ahiret taşıdır. Ahiret taşı 70 kere elimizdeki o taştan çetindir. Sen elini bir mum ataşının üzerine saniyelerce tutamazsın. Sen nasıl o taşın içinde yetinirsin? Bir mümine ne yakışır? İlk dafadan im cennete girmek. Hesapsız cennete girmek. Aslı mümin budur. Onun için bizim hedefimiz aslı mümin olmaya çalışırız. Biz hedefe kitlenelim, niyeti salih kılalım, çaba gösterelim. Ondan sonra hata yapsak da Allah bizi affeder. Ama biz hedefe göstermeyelim. Ümitlen kalbimizdeki işte öyle olsa Allah-u Teala bizi cennete koyar bir şey olmaz desek ne olur? Allah kurusun. Bu bizi kurtarmaz. Bu bizi ancak ancak gönderse ateşe gönderir. Biz çaba göstereceğiz. Elimizden tedbiri bırakmayacağız. Bütün küçük meselelere bakacağız. Onun için sünnetin büyüğü küçüğü yoktur. Tutmamız lazım. Yani beş vakit namazı kıldığın eyvallah bunun sünnetlerini kıl. Kıyamet günü hesap defteri ilk önce açılırken kul Celdin Rabbil Alemin durmuş mahşer gününde azametiyle. He? Celle Celaluhu durmuş onun önünde durursun zelil. Bütün insanlık durmuş hepsi mahşer sahasında. Tık bile yok Allah'ın korkusundan heybetinden. Tık diye kimse yapamıyor. Her çeşin gözü birbirlerinin hesabına bakıyor. Herkes şey sen orada insan Hazret Adem'den sonuna kadar ne kadar insan Adem oğlu var ise mahşer gününde hepsi hazırdır, nazırdır. Hazırdır orada, nazırdır senin amelin görülürler. Nasıl hesaba çekiliyorsun? Onun için en mükemmel dua, ya Rabbi bizi dünyada ve ahirette ne yap sitret. Allah Teala açığa verirse seni orada dünyada Sen bir günah işledin. İşte görüyoruz adam bir eee bir şey günah işliyor. Ondan sonra sidiyle dağılıyor. Ne oluyor bu? Allah kurusu kimseyi bu duruma düşürmesin. E kıyamet gününde de eğer bir günahın var ise melekler orada okur her çeşit ya. İlk sefer Allah Teala gelirsin önüne. Atın kulumun namaz defterini. Namazı iyiyse Diğer amellerine imşak bakın, es geçin, hafifleyin, fazla incelemeyin. Ha? Namazına ey bakmamışsa inceleyin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. Men nuqishal azabe faqad udib. Kim azap, eee kim hesabı? Men nuqishal hisabe. Kim hesabı? Endi eee Günah şeyse veya ince detay. Kim, kimin hesabı inceleniyorsa kıyamet gününde o yandı. Tabir caiz ise. Çünkü nasıl yandı? Çünkü her detaya bakılacak. İnsan oğlu zayıftır. Melek değil. Bütün bütün hayatımız günahtır. Yani bir günahtan kaçamazsın. Ama Allah Teala'nın rahmeti ne zaman seni kapsarsa senin hedefin günah yapmak değil. Ama olmayarak. Onun için diyorum senin karşısına bir kadın geldi. Böyle bilmeden karşısına geldi göz göze geldiniz. Ondan sonra hemen gözlenendir. E ben baktım, göz göze geldik. O gö o sayılmaz. Çünkü bilerek değil. Anladabildin mi? Ha adam geldim. Na baksam kadır. O zaman yandın. Kıyamet gününde bu defterde çıkar. Saniyelik olsa bile çıkar. İncele. İşte namazı neyi değilse. Eydi bir denen namazı çok iyidir. Ama bazen dedik bazı namazlara iyi yazık olmamış. Yani durarçan fikir başka yerdeymiş, dalmış. Ne yaparım ya Rabbi? İşte bak nafileler ne diyor Allah-u Teala. Nafileleri var ise ekleyin. Onun için biz namazı kıldık bitmedi. Nafile namazları da kılacağız. İşte sabbahınçülük et sünnetini önlenin dörd önceki sonra, akşamınki sonra, yatsının içi sonra bunları mahiyet olacağız. Muhafaza edeceğiz. Hiçbir zaman terk etmeyeceğiz. Namazda sünnetlere bakacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl namaz kılmış? Bakarız mı? Yok benim ilmi halde bilmem nerede böyle namaz kılılmış. Ben de böyle kılıyorum. Yan gördüm camide hoca, yan gördüm camide yaşlı dedeler böyle namaz kılıyor. Ben de kılalım. Bu Resulullah'a uymaktan uzaktır. Resulullah'a uyuyorsan nasıl öksürmüş, nasıl hapşurmuş Nasıl yemek yemiş, nasıl oturmuş, nasıl tuvalete girmiş, nasıl çıkmış? He? Hepsini inceleyeceksin, hayatına dökeceksin. O zaman ne olur sünnetin küçüğünü, büyüğünü yaşayacaksın. Bu yaşamak şarttır. Bizim bu sünnetin küçüğüne ihtiyacımız var. Namazdan sonra 33 kere tespih çekmeye ihtiyacımız var. Bunu yapacağız, üzerinde de duracağız. Yok diyeceğiz biz işte ilmimiz oldu başkalarından daha iyiyiz, yapmayalım. Öyle bir şey yoktur. Böyle diyen yanlış yapıyor. Böyle diyen tehlikeye atıyor kendisini. Ne yapacak? Bütün amellere sarılacaksın. Küçük ve büyüç. Resulullah'ın bütün izini takip edeceğiz. Ademze'ye takip edeceğiz. Hatta her şeyde uyacağız. Su içiyoruz. Nasıl içelim? Böyle aldık halimiz, susuzuz aldık halimizi, içir lak lak lak lak. Olmaz. Ne yapacağız? Oturdu su geldi elimize, ne kadar suzuysak, bu kadar sabrettik, otururuz, oturarak su içeriz. Sünnet nedir? Oturarak su içmaktır. İmkanı yok uydusa bir yerde, o musamahedir. Ama asıl olarak nedir? Her zaman oturarak su içeceğiz. Bu birinci sünnet. İkinci sünnet, Bismillah diyeceğiz. Üçüncü sünnet, kapta nefes almayacağız. Yani bardağın içinden nefesimiz alıp vermeyeceğiz. 3. sünnet 3 seferde içeceğiz bir bardağı. İçtiğimiz su ki bardak olsun, 3 bardak olsun bunu 3 sefere böleceğiz. Yani bir içtin. Dur. Nefes al dışarıda ondan sonra iç. Ondan sonra bundan sonra sünnet nedir? İçtikten sonra elhamdülillah dememiz lazım. Neye hamd ediyoruz? He. Ha, neye hamd ediyoruz? Allah'ın verdiği nimete bize. Tabii bu her her her yemek içmek neyden olacak Resulullah'ın sünnetine göre sağalıkla olacaktır. Deme ben yapamam bu önemli değil. Her şey önemli. Bak, her şey denersin. Şimdiden denersin. Neyi denersin? En küçük sünnetleri uygula, bak bereketin yarın nasıl görürsün. Alfa çok görürsün. Sünnet berekettir. Resulullah'a uymak berekettir. Bunu göreceksin. Yaşadıkça insana hayatında bu tecelli eder. Bunlar ne yapar hepsi? Bu bereket nedir? İman arttırmaktır. Biz istiyoruz imanımız artsın. Niye artsın? Dağlar gibi olsun. Niye dağlar gibi olsun? Abu Bakır'dan olsun, Ömer'den olsun, Hazreti Osman'dan olsun, sahabelerden olsun, aşeratül mübaşşarayla olsun, peygamberler, salih insanlar Firdevs-i Ale'de olsun. E biz istiyoruz orada olsun. Himmetimiz yüksek olsun. Onu da iyi bilin, Firdevs-i Ale küçük bir yer değil. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bütün ümmeti gitse oraya Hala birçok yerde kalır. Ferdousu ale çok büyük bir yerdir ama özel bir yerdir. Kim ameli mükemmel yapmışsa, kim Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem eteğine sarılmışsa, onun gibi çalışmışsa, onun gibi ibadet ediyorsa orada olur. Orada olmak biz zorundayız. Evet sünnete uyduk küçük büyük. Ondan sonra ne yapacağız? Biz de burada güzel bir söz söylemiş. Uymayacaksın sadece. Uydın azı dişiyle onu sımsıkı sarılacaksın hadiste geçtiği gibi. Ne demek? Azı dişi nedir? İnsanın ağzıyla tutacak en güçlü diş nedir? He? Azı diş. Azı diş nedir? Bu arkadaki sağlam dişler. Çiğnemeyi eziyor. Onu tuttun en güçlüdür. Onun kökleri sağlamdır. Öndeki dişler zayıftır. Kırılabilir. Ama onunla sarılacaksın. Ne demek bu? Hadiste geçtiği gibi azı dişiyle diyor sarır. Sünneti buldun. Ne demek bu? Yani sünneti buldun. Tercih etmeyeceksin. Çünkü tercih etme ihtimali nedir? Çoktur. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Sünneti buldun azı dişiyle sarılır. Değil mi? Ben sünneti buldum, tedbir elden bırakayım. Tedbir elden bıraksan ne olur? Olmaz. Neden olmaz? Neden olmaz? Çünkü düşman var. Senin peşindedir, eli tetiktedir düşmanın. Düşman gafil değil. Düşman lak lak yapmıyor. Silahını dayamamış umuzuna tesbih çekiyor, çay içiyor, ekleniyor. Hayır. Eli tetikte seni 24 saat izliyor. Ne zaman gafil olsan oturtur seni. Onun için azı dişiyle sarıl nedir? Yani bulduğun nimetin üzerine devam et. Sen şimdi burada bir sünnet öğrendin. O sünnetin üzerine devam et. Bir gün bıraksan şeytan oradan bir kapı bulur sana gelir. Bunu bundan fazla bence açıklamaya gerek yok. Çünkü şimdi beni her duyan insan bunu yaşamış. Hepimiz yaşıyoruz mu? Bir gün sünneti bıraksak şeytan oradan giriyor. Peşinde de bırakırsın, ondan sonra bırakırsın. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, azı dişinizde tutun. Çünkü ne yapar? Kaçar elimizden. Düşman var. Biz meşakkatte yaşıyoruz arkadaşlar. Bizim öyle bir düşmanımız var ki bizi bırakmayacak. Onun için zırhı elimizden bırakmayacağız. Yani sen şimdi suyun altına gittin. He? Suyun altında kaldın. Seninle ne var? Bir şey var. Su havada posu. Ne diyorlar ona? Oradan nefes teneffüs alıyorsun. Tamam mı? Oksijen tüpü. Oksijen tüpü var seninle onun ile ne yapıyorsun? Hava alıyorsun. Denizin altındasın. Onun da belli saati var. Sen hiç onu bırakabilir misin? Bıraksan ölürsün. İşte dünyada da sen sünneti bıraktın ölürsün. Çaren yoktur. Ne ile ölürsün? Yani ölmezsin. Maneviyen ölürsün. O bir tarafta ölürsün. Ne ölürsün? Resulullah yanında olmazsın, müminlerin cennetinde olmazsın. Tuttuğun, uyduğun, ister bilerek, ister bilmeyerek, ister direkt, ister detaylı yollardan uyduğun şahsın yanında olursun. O da baş düşmanındır senin. Şeytan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor ki? Baş düşmanımız ya. Edukal ekber. En büyük düşmanı senin şeytandır. Resulullah diyor Şeytan nedir? Hatibu ehli cehennem Şeytan cehennemin İçinde nedir? Hatiptir. Çıkar orda bir hutba Verir şeytan Cehennem halkına Herkes şeytanı süslüyor Sen o uyduk attın Çıkar bir hutba verir ya orada Çok konuşkandır, bülbül gibi öter Ama ne yazar? Cehennemin ortasında Diğeri siz kendi Ben size zorumu yok uydur Ben size teşvik ettim, siz geldiniz. Gelmezdiniz. Allah size akıl vermiş, mekanizma vermiş, çalışır. Niye yapma yaptım? Ben size demedim gelin. O gücüm de yoktur sizi zorla getireyim. Hal, hakikaten şeytan kimsenin elinden tutamaz. Bak şeytan buradan buraya bir şey kaldıramaz. Çünkü manevi şey yoktur senin üzerinde etkisi. Şeytanın neyi var? Sadece nefis vasıtasıyla sana bir giriş var. O girişten girer vas nefis Kendisi giremez. Nefse ihay eder, nefis sene gider. Çünkü şeytan direkt sene de giremez. Şeytanın ilişkisi nefistendir. Nefse yükler, nefis seninle muhatap olur. Nefse ele getirtir, verdin nefsi şeytanın eline, nefiste sene emretti, sen de uydun nefse. Hepimizi nefis zorluyor. Kimi zorlamaz? Her çeşit zorlar, her çeşit. Nefise uymak ister. Ama niye uymuyoruz? Allah'ın kırmızı çizgilerinden korkuyoruz. Haddi, Allah'ın sınırlarından korkuyoruz. Yoksa hiç hiç ister uysun. Niye uymayalım? Uyalım. Nefis her şeyi ister. Al, bırak önüne, koşsun tarlada. Ama nefisi bıraksan her yere gider. Pisliğe gider, çöpliğe gider. Ama ne yapacaksın? Nefis senin elinde olacak. Neyi? Nasıl atın, ne diyorlar? Bunlara Hı? Yular. Yular atın yuları senin elindedir. İstediğin yere gönderiyorsun. Anlatabildim mi? Dizginleri diyorlar. Dizgin. Atın dizginleri senin elinde olacak. İstediğin yere götüreceksin. Bıraksan onu senin dereye, döreye de götürür. Ama güzel yerlerde dolaştıracaksın onu. Çok tedaviydi ya. 25 sene sabredeceksin arkadaşlar. Çok değil, 25 sene. Biraz üzerinde duracaksın imanın artar. Onun için nefsin eee mesela uyumayacaksın. Sünneti buldun sarılacaksın. Sünnete sarılmazsan sünnet senden kayar. Sarılacaksın. Sen bugün de bir ilmi öğrendin. Bak hepimiz bir ilmi öğreniyoruz. Bir sünnet öğreniyoruz, yapıyoruz. Sonra bir arkadaş yan bir akıntıya takılıyoruz, onu unutuyoruz. O eski zamanlarda ne taku eli takvaydı nasıl yapıyorduk şimdi yandık bir şey yapmıyoruz. İnşallah bir de yapacağız. Olmaz. İşte bak senden gitti. Ne yapacaksın? Bırakmayacaksın tedbiri elden. Tedbiri elden bırakmayacaksın. İşte onun üç Resulullah diyor, buldun sünneti azı dişinle sarın. Hikmet budur. Çünkü senin akıntı tersine çok güçlü akıyor. Seni her anda ne yapabilir? Götürebilir. Ondan sonra ne yapacaksın? Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini dedik, sünnetini yaşayıp edeceksin bu imanını arttırır. Sonra Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem siyerine bakacaksın. O mübarek siyerine. Doğduğu günden ne mucizeler değil mi? Ondan önce neler olmuş, bişaretler, müjdeler gelmiş diye doğduğu gün, ondan sonra çocukluğu, ondan sonra nübüvvet meselesi 13 sene Mekke'de, ondan sonra 10 sene Medine'de. Bu siyeri okuyacaksın. Nasıl geçinmiş, nasıl savaş yapmış, nasıl davet yapmış. Bunları okudukça insanın imanına öder zülveye vurur. Onun için birçok arkadaş geliyor ya, ya hocam diyorlar, bizim imanımızı artırmak istiyoruz. Ne diyeceğiz olarak? Alimler ne diyorlar? İlk önce git siyer oku. Siyer okumak çok önemlidir. Resul en önemlisi de nedir? Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hayatını okuyacağız. Siyerini okuyacağız. Nasıl yaşamış? Nasıl Siyer de o değil ki tarihi bölümü. İşte bu senede doğdu, bu senede öldü, böyle yaptı davetin. Bu değil sadece. Bu tamam bu tarihi siyerini bileceğiz. Her müminin bilmesi şarttır. Tanısın kim kim kimin çim, hangi önderin peşindedir. Hangi imamın, hangi liderin peşindedir bilsin. Ondan sonra ders alsın oradan. İmanın cüzlentiği oradan. Resulullah nasıl sabretmiş? Ne mücadeleler vermiş? Biz de bunların yanında siyerin detayını enmemiz lazım. Değil ben bir siyer kitabı okudum. Ben Resulullah'tan dedim. Hayır, bir de siyerin detayı var. O da nedir? Sünnet kitaplarında var. Buhari, Müslim. He? Bak ben teşvik ediyorum. Her insanın evinde kütüb-i sitte olması lazım. Ne okuyacak içinde? Fıkhi meselelerden fazla ne okuyacak? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem siyer meseleleri, günlük hayatı. Resulullah evinde nasıl geçinirdi? Yemeği neydi? İçmeği neydi? Bunlar alimler bunlar hepsi için bab almış. Elinde Bukhari, Müslüm, Kütüb, Sütte olan benim ona tavsiyem eğer ilim telebesi değilse sadece bu babları okusun. Bunlar ona lazım. Gidip itikat babını yani fıkıh babını okur ondan sonra başımıza Şeyh-i İslam döner. Sakın bu işi yapmayın. Yanlıştır bu yol. Alimlerden önce öğrenin. Hadisten ilmi, adabını, ta'amulünü ondan sonra okursun Buhari Müslim'den. Ama Buhari Müslim her evde olması şarttır. Siyer babından adab, ahlak, sahabaların faziletleri, Resulullah'ın, peygamberlerin bunları hepsi siyer kitapları şey kitaplarında var. İnce detayıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün evinde ne yapıyormuş? Yemeği nasıl yiyormuş, nasıl yatıyormuş? Bunlar ne yapar insanı okudukça? İmanını zirveye götürür. Şeb-i Resulullah'ı gördükçe böyle insan bir bir bir filme bakıyor, tarihi bir filme insan hayecanlanıyor. Değil mi? Bir mas bir tane senin için bir hikaye anlatıyorsa, doğru dürüst bir hikaye, insan hayecanlanıyor. Fe keyfe sen Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hayatını okuyorsun. Bir de detaylı günlük hayatına bakıyorsun. Günlük hayatı çok önemli Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Onlara bakacaksın. Resulullah'tan sonra ashabının siyerine bakacaksın. Bunlar ne yapar hepsi? İnsanın imanını artırır. Bence her müslüman kendisinden ne koyması lazım? He? Yani günde bir gün yo bir gün diltene hadis Buhari'den. Bir tane hadis, yeniçi tane, yeni 3 tane zamanına göre sünnet kitaplarını açıp baksın. Neye baksın? Resulullah'ın hayatına. Şemailine. Bunlara baksın. Bunlar çok önemlidir. İnsanın imanlarını artar. Elhamdülillah şu anda bazı kitaplar da var. Bunları bir ayda toplamış. Mesela Resulullah'ın evinde bir gün. Bir gün. Sabahtan akşama kadar Resulullah evde ne yaparmış? Bütün hadisleri sensi bir yere toplamış. Bir cep kitabı yapmış. Ya bu nimete bak ya. Yani hüccet bizim üzerimize ikamet olmuş. Alma piş, ağzıma düş, aynen öyle olmuş. Her şey senin için hazır. Eskiden kitap mı vardır, buharı mı vardır, el yazısı vardır, çim her şey çiderdir, hocaların ama şu anda teknoloji öyle ilerledi, ilerledikçe hüccet üzerimize fazla ikamet ediyor. Bu bizim üzerimize bir vabaldir, yapmadıkça. Nimettir, yaptıkça. Yani bir gün internet var, bilgisayar var, her şey içinde nedir? var. Anlatabildim mi? Her şey içinde var. Ondan dolayı bu bir nimettir. Bunu uygulamak lazım. Evet, ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüksek ahlakını sallallahu aleyhi ve sellemi takip etmemiz lazım. Nasıl yaşıyordu? Nasıl davranıyordu? Evinde nasıl hanımlarıyla davranıyordu? Dışarıda cemaatiyle, ashabıyla camide nasıl davranıyordu? Bunlar ne yapar? İnsanın imanını artar. Bir tane sahabe, bir örnek vereyim size. Bir tane bedevi, bedevi Arap. Bedevi Araplar ne olur? Yani bir tane çöylü biz diyersiz. Bedevi Arap ne diyor? Çöylü. Çöylü bir de şehre gelse biraz şehrin adabını, usulunu bilmez. Onlar biraz daha kaba kendilerine göre. Bir bedevi Arap geliyor, küçük ebdesi geliyor. Ne oluyor? Sıkışıyor. Kalkıyor caminin bir köşesinde küçük eblesini yapıyor. Sahabeler bunu görmezler mi böyle? Cami Allah'ın evi. Resulullah diyor tükürmek yasaktır camiye. Ne yapıyor? Sahaba hepsi zırpülüyor birden bu adamı dövmeye. Resulullah işaret ediyor. Bırakın diyor adamı. Adam birden diksini böyle korkuyor. Bu hepsi millet kalktı birden onun canına. Adam Burax'ın onu diyor. Adam bitiriyor, kakıyor. Ondan sonra su lazı gidim bir kava su dökün oraya. Yer kum ya. Şunu oluyor. Su alıyor, şeyi götürüyor, temizleniyor. Tahir olurdu yani. Necaset gidiyor. Bunu ne ile alelittir? Bundan daha fazla Allah'ın evinde gelip adam küçük abdestini yapıyor. Resulullah ne diyor? İmşah. Bunu insan duyduğunda hiç kimseye kızar mı? Hıh? Hiç kimseye kızar mı? Ne kadar yanlış yapsa. Biz bir kere camide bir şey yapıyoruz. Oo kardeş, emşerim. Adamı utandırıyoruz. Hal biçi tıttı sonra kardeş nerelisin sen? Vallahi ben seni çok sevdim ilk bakışta. Allah razı olsun seni görüyorum camide. Böyle filan ben de filanım. Adam bir tanıdı, adamın bir şeyini al. Bir korkusunu. Diksinmesini al ondan sonra ya kardeş böyle gördüm yani bunu böyle yapsak çünkü böyledir Resulullah öyle demiş. Yani detaylı yollarda söyle. Hatta hepimiz biliriz. Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin'i bunu hep anlatırlar. Nedir çocukken Hazreti Hasan ile Hüseyin bakmışlar bir yaşlı sahabi ebdes alıyor ama yanlış alıyor. Demişler ya, ya amca biz ebdes bilmiyoruz ebdes alalım bizi düzelt. Almış bakmış, vallahi demiş sizinki doğrudur. Anlatabildim mi? İşte nübüvvetin neydir bu? Torunlarıdır. Nübüvvet okulundan çıkan çocuklardır. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle insanları yetiştirdi. Böyle insan bunları duydukça ne olur? İmanı tavana vurar. E o, dönerim o Arabi'ye. Bedevi adamı. Geldi Resulullah'ın arkasından namaz kıldı. O olaydan sonra Resulullah namazı bitirdi. Arap bedevi elini kaldırdı. Ya Rabbi dedi. Beni affet. Benimle de Muhammed'i affet. Hiç kimseyi de affet ya da. Adamın aynisi bu kadar. Çünkü neden? Hiç kimseden hoşgörü görmedi. Sadece kimden gördü? Resulullah'tan gördü. Onun için dedi benle Muhammed'i affet ya Rabbi. Resulullah güldü dedi ya büyük alanı çok daralttın dedi. Allah'ın rahmeti bütün yer yüzünü kaplar. Bütün adam oğlunu kaplar. Ta Hazret adamdan dünyanın sonuna kadar. Allah'ın rahmeti her çeşisine. Sen çok büyük alanı daralttın ya. İşte bak bu nedir? Resulullah'ın yüksek ahlakıdır. İnsan bunu okudukça, duydukça ne olur? İmanı ne olur? Zirvete ulaşır. Onun için Resulullah'ın siyerini ahlakını, adabını, taamulünü, şemailini bilmek lazım. Bir de bu değil sadece. Hatta alimler diyorlar ki Resulullah'ın vasf şeklini bilmek lazım. Mesela biz biliyoruz her şey bunu yapar. Bir tane kahhar diye ben Resulullah'ı rüyada gördüm. Ey nasıl gördün? İşte bana nasihat etti, bana öyle müjde verdi filan. Ey Resulullah nasıl gördün? Böyle bir mübarek, sakalı beyaz, elinde o asası sorgusu böyle durmuş bombayas nür gibi adam hayır o Resulullah değil. Neden? Resulullah bilmiyor. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor şeytan rüyada benim kılıfıma giremez. E o zaman biz neyle mükellefiz? Resulullah'ı tanımakla. Çi bilelim rüyamıza girerken bu şeytan mı Resulullah mı? Onun için burada ne üzerimize doğuyor? Resulullah'ın hakiki şemailini tanımamız lazım. Bir ara Resulullah'ın sakalı beyaz değildi, simsiyahıdır. 10 tane, 15 tane tel ne vardır, beyaz vardır. O zaman sen gördüğün şeytandır ta kendisidir gelmiş sana. Resulullah taniyez, Resulullah nasıl ki limiş. Resulullah ne, ne uzun imiş, ne kısaymış. Orta boylu. Irri yapılı da değilmiş, ince de değilmiş. Yine ortaymış. Ümmuzları geniş, yüzü yuvarlak, alnı açık bir. Alnı açık, gözleri iris simsiyah. He? Üzü şeyi beşaresi, yüzünün tonu beyaz. Bayaz. Yani çiğ beyaz değil. Eee He. Artık türçe ne dürseler. Yani böyle güzel bir beyaz. Yani böyle çiğ beyazda değilmiş. Böyle Boyaz. buğda buğdadan da biraz daha beyaz yani. Tatlı beyaz diyelim. Evet. E, e bunları bileceğiz. Sakalı uzunmuş. Çok uzunmuş Resulullah'ın sakalı. İçinde 10-15 tane bayaz tel varmış. Gerisi siyah, heybetli. Sahabeler diyorlar Resulullah namaz kılarken nereden biliriz? O kuyruk sakalı oynuyor arkadan görüyoruz. Demek ki şu sakalı böyle yanlardan bol. Sakalı çabalıyorsa Resulullah okuyor diyoruz. Yürürken Resulullah çok ciddi bir şekilde yürürmüş. Yani yürürken sanki bir Yokuştan iner, gibi. yokuştan iner gibi yürüyor. Böyle ciddi bir şekilde yürüyor. Böyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lavabeyli göremezdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şaka yapmaz imiş boş yere. Şaka espri yaparmış ama yalan söylemez imiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç ağzından fahiş bir kelime çıkmaz imiş. Hoş görülü, güler yüzlü, ümit verici, Bütün güzel sifatlar Resulullah sahibi. Buları okuyacağız. Bir mümin bunları bildikçe ne olur? İman artar. Bu dedik bize örnek. Her şeyde buna uyacağız. Kurtarıcıdır bizi bu. Bizi dünyanın musibetinden tarlasından kim kurtarır Resulullah? Ahirette ateşten bizi kim kurtarır? Resulullah'a uymak, ona ittiba etmek kurtarır bizi. Kendisi kurtarır mı bizi? şefaat. Eder. Kendisi bizi kurtarır bir şartla ona uyanlardan olsak Allah Teala ona bir cüz vermiş, bir hak vermiş. O hak nedir? Şefaat hakkı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e uyduk, ona şefaat hakkı doğuyor. Sen ataçta olsan bile seni çıkartır. Ne güzel nimet. Sen Resulullah'a uydun ama ne yaptın? Baz hatalar yaptın, bazı günahlar yaptın, ataşe gitmek şeyini gönderdi sana. Öçbü doğdu sana. Girersin Allah'ın adaleti yereği. Allah öyle istemiş. Ama Resulullah şefaat eder cennette. Ya Rabbim der filan kulum benim ümmetimdendir, mümin'dir, bana uymuştur. He? Ataşe gitmiş ama beni ona şefaatçi kıldır. Allah ne yapar? Kıldırır. Ondan sonra ne olur? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şefaat eder. Allah istizabe eder, ataştan çıkar. Hatta bazı şefaatler var. Resul sen tamam, piletin kesrili cehenneme gidiyorsun. Hesap bitti. Sen cehenneme gideceksin. Ama ebedi değil. Cezanı alıp sonra cennete girer. Resulullah şefaatle ya Rabbi bu bana uyanlardandır. Allah Teala istese Resulullah'ın şefaatini kabul eder, cehenneme girmezsin. Hemen seni gönderler direkt cennete. Cennete girdin. Kıydıda çöşedesin. Cennetin alt tabakasındasın. Resulullah şefaat diler çıkarsın senin sılahın yanına. Demek ki önemli mesele nedir? Resulullah'a uymaktır. Ama ben Resulullah'a uymayım. Ya Resulullah beni kurtar. Resulullah senin gibi kuldur. Ne havlu var ne kuvvatu var. Resulullah'ın hayatında da bile havl-u kuvveti okuyunca seni kurtaramazdır. Kurtarsa Resulullah sadece Allah'a dua eder. Allah isterse onu kurtarır. Yoksa Resulullah bizim farkımız nedir Hristiyanlardan? Hristiyanlar diyorlar İsa Allah'ın oğludur. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Bizim kelime-i tevhidte ne diyoruz? Eşhedü en la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. İlah nedir? Her şey onun elinde. Tek ilahımız var. 3 tane değil. Söre ne diyoruz? Yahudiler de diyorlar fazla ilahlar var. Özel Allah'ın oğludur. Söre ne diyoruz? Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Demiyor sadece de resulüdür. Kuludur. Ve resulüdür. Yani o resulluk mertebesi, şerefi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kulluktan çıkartmıyor. O zaman bir kul sana ne yapabilir? Hiçbir şey yapamaz. Hayatında yapamaz. Hâl öldükten sonra hiçbir şey yapamaz. Onun için bazı bazı grupların itikadı yanlıştır. Hiçbir imam hiçbir imamın peşinde gitmiyorlar muhtebber imamların. Bu itikadı taşıyan yanlış itikadı Biz anlattığımızın haricinde Resulullah'ta bir şey inanıyorsalar bu yanlıştır. Öyle bir itikad yoktur. Resulullah ne hayatında ne öldükten sonra hiç kimseye bir faydası olamaz. Sadece faydası ne var Resulullah risaleyi getirmiş. Sen ona uydukça kurtuluşun evet Resulullah sana şefaat hakkı doğuyor. Uymadıkça hayatta doğmaz. Uyayacaksın o şefaat hakkı doğar. Uymadıkça doğmaz. Ama Resullaha uyun. İnan ki cehennemin çukurunda olsan Resulullah'ın şefaati seni imdad eder, getirir seni cennete yanına. Ama uymadıkça Resulullah sana bir şey yapamaz. Çünkü şefaatte ki şart var. Bir Allah razı olsun. Hem şefiat edenden hem şefaat edilenden bir de Allah izin versin. Resulluğa izin verir mi? uymayan için şefaat et izni yoktur. İzin kimi içindir? Resulullah'a uyanlar için. Onun için arkadaşlar Resulullah'a uymamız lazım. Ya kurtuluş yolu Resulullah'a uymaktır. Bir de ne diyor? Ben Resulullah'ı çok seviyorum beni kurtarır bir sevici. Bazı fırkalarda da bilerek bilmeyerek bu konuda işliyorlar. Ben Resulullah'ı seviyorum beni kurtarır. Hayır. Sadece sevgi tek başına kurtarmaz. İnsan sevdiğinin peşinden gider. Bu şarttır. Seviyorsan ispat et. Seviyorsan hodr meydan. Emel sahası bellidir. Bir tane diyer baba ben seni çok seviyorum. Ama babası eve girerken ne babayı kolaya alıyor, ne sözünü dinliyor, ne saygı gösteriyor, ne kalkıp karşınıyor, ne elini öpüyor, ne başını öpüyor. Ha? Ne lafını dinliyor? Baba senin sözüne mi inanır? Donanışın inanılır. He? Davranış önemlidir. Sen babana hiç deme ben seni seviyorum. Ama öyle davran ki senin halin, halatin, şamailin hepsi diyor babam bana babama e, her şeyim feda olsun. Demesen de önemli değil. Ama önemli olan nedir? Sen o sevgiyi amelinle göster. Resulullah sevgisi hakikaten nedir? Halemler diyorlar ittibadır. Hatta Resulullah'a itibaetmek seni Resulullah yanında şefaat hakkı doğdurmuyor. Seni Allah seviyor. Nasıldır ayet? Ayeti kerimede ne diyor? Eğer Allah'ı seviyorsanız in kuntum tuhibbun Allah fettebi'unu yukhlifukumullah. Eğer siz Allah'ı seviyür, in kuntum tuhibbun Allah. Eğer siz Allah'ı seviyorsanız Demiyorsunuz Allah bizim ilahımızdır. Hakiki sevirseniz bana uyun. Allah sözünü sevsin. Demek ki Allah'ın sevgisinin şartı nedir? Resulullah'ı sevmektir. Eee Resulullah'a uymaktır. Aslında uymak nedir? Sevgiyle uymak bir arada olur. Biz dedik ki imanın eee bilmem bunu işledik mi işlemedik mi? E ibadetin 3 tane neyi var? Rükünü var. İşledik Ha nedir biri? Sevgi var. Sevci, hauf, raja, ümit, korku. Sevci bu üçü olmasa ibadet olmaz. E ittiba'da ittibata ibadettir, ameldir. Anlatabildim mi? O zaman ittibaten sevci bir arada olmasa olmaz. Eğer isterseniz sizi Allah sevsin bana uyun. Allah sizi sever. Allah kimi sevse nedir anlamı manası? Allah sevinir insanı nereye götürür? Cennetine. Cennetine. Onun için eğer isterseniz cennete gireceksiniz, bana uyun. Cennetin yolu Resulullah'a uymaktandır. O kadar basit. Ama her çeşmini şey iddia ediyor. Bir prentez açmamız lazım burada. Sahaba gibi olmamız lazım. O da nedir? Uyacaksın mata mat. Ne demek? Fazla? Yok. Yok. Eksik? Yok. Resulullah'a uyacaksın. Resulullah'a yüzde yüz uysan onun yanında meclisindesin kıyamet gününde. Firdevsi'ale desin. Abu Bakir sağında oturmuş, Hazreti Ümer salında, Hazreti Hüsman atrafında, bütün sahabeler aşeratil mübaşşera, peygamberler hepsi Resulullah'ın meclisinde olur. Sen de oradasın. Nimete bak ya. Ama matemat uymasan bazı ameller şart değilse de uymasan o mazise giremezsin. O mazise girmek için Resulullah'a uyacaksın. Ama sen uyumak çabasını gösteriyorsun. İradenden haric bir şeyler sana engel koydu. Allah affeder o mazise girersin inşallah. Evet. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uydu. Onun şamailini de bildin. Onun ahlakını da öğrendin. Bu dersten ne alırsın? Bir ibret alırsın. Bu ibret seni neye yapar? İmanını artırır. İmanın arttıkça ne olur? He? İmanın arttıkça Resulullah'a sevgisi artar. Sevgisi arttıkça ittiadı artar. İttiadı arttırsa Allah seni sever. Allah seni sevdukça seni böyle pakette, iman paketinde Sen o bir tarafa gidersin. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor bir hadiste? Dürsüz zannedersiniz bir tane salih ameli işliyor. Bu cennet ehlinindendir. Bir senedür cennet ehli amelini işler. Önüne bir karış kalmış. Allah onun üzerine cehennemi yazar. Cehennem amelini işler. O bir karışta o cehennem ameli üzerine ölür cehenneme gider. Bir de cehennem ameli cehennem ehlinin amelini işler. Sizden ne dersiz bu cehennemliktir? Bir karış ölümüne kaldığı yerde Allah emreder cennet amelini işler cennet ehlininden olur. Sen girentiyi alma, ben bir gün yaptım, yarın yaparım, yarın inşallah yaparım, Kur'an'ı okurum, ibadetimi ederim, bir gün tesbih yapmayayım, gidip işim var, gidip arkadaşlardan kahvede beni bekliyorlar, yiyen lak lak, bilmem neyi, yiyen iş, yiyen çoluk, yiyen çocuk. Ha? Hayır, bunları hepsine boş vereceksin. Sen Allah'a çitlensen, Allah-u Teala'nın sevgisine çitlen, İnan ki o çoluk, o çocuk oların rızkı tıkır tıkır celir, işinde düz gider senin patronun da sana kızmaz. Ama her şey yolunda olacak. Dersi bitirmeden önce bu patronun sana kızmaz da bir fıkra anlatırlar. Bu tebliğçiler var ciddi. Ne yaparlar? Tebliğ yapıyorlar. Bizim kardeşler Allah razı olsun onlardan. Bu metodları güzeldir. Allah rızası için Yani ille ki çıkıp değil ama onların bu şeylerini ben çok seviyorum. Onlar gibi de olmak istiyorum. Nedir? Allah rızası için karşılıksız davete atıyorlar kendilerini. Biz bunu yapamıyoruz. Biz diyoruz gelsinler bizden sorsunlar biz de verelim. Sormayanın canı yansın. Bize ne? Bu bu doğru değil. Resulullah'ın metodu onların yaptığı metottur. Bak Resulullah gidiyor Mekke'den nereye? <gülüyor> nereye gidiyor Taif'a. Aziyet çekiyor. Döğülürler, kanıyorlar. Melek geliyor. Diyor, "Ey Resulullah, deme ne, iki dağı bir edim. Hepsini alıp içeriye hayır." diyor. Rahmet. Şimdi tebliğ kardeşi birisi davete çıkmışlar. Köyde yürüyorlar. Akşam saatinde bir köpek çıkmış falan karşısına. Bu da abi amze abileri yani bu davette olan yeni Yahu demiş Allah'a tevekkül edin. Bu Allah'ın mahlukudur ya. Bu Allah'a emretmişse bir şey yapar. Bir şey yapmaz. Siz durun. Çöpek havlar gider. Anlatabildim mi? Ondan sonra onlar kaçmışlar bu yürüyor. Yani çöpek Allah'a emretmişse gelir. Her şeyi Allah'ın emriyle indir. Ha? Bakmış çöpek fazla yaklaştır. Neredeyse ısıracak. Koymuş kaçmış o da. Ha demişler ne oldu? Ya demiş bu mahluktur ama bir acayip mahluktur. Ha ha ha ha ha Yani burada o arkadaş, o arkadaş biz ona alay etmiyoruz haşa ve kefe. Alay müminin sıfatına da yakışmaz. Ama o arkadaşın bir hatası var küçük ondan fayda bulmak için. Çünkü burada biz ad da vermiyoruz. Riybete de girmez ama ders çıkartmak için. O arkadaşın bir küçük hatası var. Doğru diyor Allah her şey müemmür kılmış. Ama Allah emretmiş bir sebep alalım. Allah köpeğin saldırmasını emretmiş. Evet, sebep alalım. Ya yani sebep nedir? Köpek insana böyle yerde saldırır. O zaman ne yapacaksın? Sebep alacaksın. Köpekten kaçacaksın. Ama ben durayım olmaz. Ben arabanın önünde durayım caddenin ortasında Allah yazmışsa ben ölürüm. Yazmamışsa olmaz. Araba gelir seni götür o bir tarafa. Sebep önemlidir. Onun için biz sebep alacağız. Resulullah'ı seviyoruz, bitmez. He? Ne yapacağız? Tedbir elden bırakmayacağız. İmanımız artmak için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyacağız. Nede uyacağız? A'den zaya, tabir caiz ise. En küçükten en büyüge ne olacağız? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uyacağız. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uymakla biz cennete ancak girebiliriz. Uymak da dedik ne olacak? Zika. Küçükten büyüge. Ne eksik ne fazla. Hiç fazla eklemeyeceğiz dine eklesek bid'at olur. Eksik etsek bien yani büyük ecirden mahrum oluruz, yen yani vebal altına gireriz. Yen yani de Allah kulsun. Bazı sünnetler var, terk etsen küfürdür. Derece derecedir. Ama ne yapacağız? Biz Resulullah nasıl yapmışsa öyle yaparız. Bizim mayın tarlasından kurtaran uzman ayağını nereye basmışsa oraya basmak zorundayız. Evet, bu da ittibadır. Resulullah'ı ittiba ettikçe ne olur? İmanımız zirveye ulaşır. Bizim de hedefimiz nedir? İmanımız zirveye vursun. Allah bizi ittiba ehlinden eylesin. İttiba ehline imam eylesin sadece. Bu da bir nedir? Himmettendir. Yok ben Allah ittiba eylesin. Hayır. İttiba ehline bize ittiba ehli için bizi imam kılsın. Nasıl diyor ayete müminlerin dualarını ana hebla men azvajina وزوجليا isma kutta ay ve ejalna lilmuttaqina imama muttaqilara muttaqilara bize bizi muttaqilara imam yap bak zirve temmet böyle olur ya bizi de ehli imana imam yapsın örnek alalım niye örnek olmayalım örnek olanlar bizden fazla değil onlar da insan Allah'ın kulu biz de insan Sadece onlar insanlıkları, kulluklarını hakkıyla yerine getirdiler. Allah'ın dediklerine uydular, Resullaha ittiba oldular, örnek oldular. Biz de olabiliriz. Bizim hiçbir şeyimiz eksik değil onlardan. Onların beyninde kaç tane hücre varsa bizim de var. Onların kalpleri var, bizim de var. Ama onların imanları var, bizim imanlarımız zayıftır. O zaman imanlarımızı yükselterim onlar gibi olalım. İman yükseltmek zor mu arkadaşlar? Hiç zor değil. İşte bak bugün üçüncü sebebini işledik. İşte, i̇şte imanı yükseltmek sebeplerine böyle. İnşallah devam ederiz. Allah bizi ehli imandan etsin. Ehli imanın da imamlarından etsin. Bizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ittiba edenlerden eylesin. Hazreti Ebu Bakir, dört sahaba, aşeratil mübeşşere oğlar nasıl ittiba etmişse o ittibaten bizi eylesin. Dörd imamın peşinde gidenlerden eylesin. Velhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil mursanin nebina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.